Günaydın. Yeni bir hafta, yeni bir değişim rüzgarı. Konu İzmir olunca bu değişim rüzgarı olur. Değişim Meltemi tabii ki. Bu İzmir Meltemi ise barıştan yana esiyor. İzmir'den Savaş'a Hayır ismiyle başlatılan bir kampanya var. Kampanyanın talebi İzmir'in NATO'nun karargev haline getirmemesi. Yaşadığımız coğrafyanın giderek savaş endüstrisinin uygulama haline getirildiğini öncesinde Irak, şimdilerde Suriye, belki sonrasında bir başka komşu ülkeyle Bölgenin savaş laboratuvarına dönüştüğünü söylüyor kampanya sahibi topluluk. Yaygın bir savaş örgütlenmesi olan NATO yakın zamanda kara kuvvetleri komuta merkezi olarak yaşadığımız kent İzmir'i seçmiş oldu. Yetmedi başbakan tüm ülkeyi aynı zamanda NATO toprağı olarak tanımladı. Malatya Kürecik'te kurulacak radar üssünün ardından 3 kentte patriot füze bataryaları komşu ülkelere yönelik konuşlandırıldı sözleriyle İzmir dışındaki NATO'lulaşan kentleri de sıralıyor topluluk. İzmir'de yaşayan insan hakları savunucusu, aydın, akademisyen, yazar, şair, hukukçu, hikim, sendika yöneticisi, kadın örgütü temsilcisi ve kimi dernek yöneticilerinde yer aldığı 21 kişinin çağrısıyla daha önce düzenledikleri toplantılarda alınan karar gereği oluşturulan imza kampanyası metnini, kamuoyu desteğine açtıklarını söylüyor kampanya sahibi topluluk ve diyorlar ki kraldan çok kralcı bir anlayışla, Amerika Birleşik Orta Doğu'da hazırlıklarını sürdürdüğü büyük bir savaşın heveskarlığına soyunan AKP iktidarı bu tutumu ile ülkemizi Orta Doğu'nun savaş merkezi ve açık bir askeri hedef haline getirmektedir. İşsizlik ve yoksulluğun giderek daha da katlanılmaz düzeye geldiği ülkemizde kaynaklar ne yazık ki üretim ve yatırım yerine savaşa ve silaha harcanmaktadır. Savaşın açlık, yoksulluk, taciz ve tecavüz demek olduğunu bilen bizler, savaşın en çok kadınları, gençleri ve çocukları vuracağını da biliyoruz. Emek, demokrasi ve barıştan yana bütün güçlerle birleşerek savaş politikalarına engel olmak tarihsel görev ve sorumluluğumuzdur." sözleriyle sesleniyor topluluk. Ülke topraklarının NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ileri karakolu ve savaş üssü olmadığını, olamayacağını, İzmir'in NATO'nun karargah yapılamayacağını Amerika Birleşik Devletleri'nin ve NATO'nun İzmir'i karargah haline getirme girişimine destek olunmasını işbirlikçilik olarak gördüklerini söyleyen topluluk, bu gidişatı ve savaşın suç ortağı olmayı engellemek adına mücadele kararlılığını ilan ettiklerinde açıklıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim-natoizmirde adresini ziyaret edebilirsiniz. Cuma günü buradan duyurduğumuz Alakır Nehri Kardeşliği isimli topluluk tarafından Antalya Vadisi, Valisi Ahmet Altıparmağ'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Kürce HES hakkında verilen mahkeme kararının acilen uygulanmasıydı. Bir benzeri de Kaz Dağı Koruma Derneği tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yönelik başlatıldı. Kampanyanın talebi Mıhlı Çayı'na yapılması planlanan HES'ten geri adım atılması ve vazgeçilmesi. Devlet Su İşleri'nin sonunda bölgedeki son akan çaya da göz koyduğunu Yazın zaten kuruyan Mıhılıçay üzerinde HES yapılması planlandığını ve bunun için ölçümler yapılmaya başlandığını söyleyen Kaz Dağları Koruma Derneği üyeleri imza kampanyasıyla devlet su işlerinin bu karardan dönmeye ikna etmeye hedeflediklerini söylüyorlar. İmza kampanyası şimdiden 100 kişinin desteğine ulaşmış bile. Diğer yandan Antalya'da yürütmenin durdurulması için mahkeme kararı çıkan fakat henüz uygulanmayan Kürçe HES'in bir an önce yapımının durdurulmasını talep eden ve olası sonuçları duyurmaya çabalayan kampanyada toplanan imza sayısı ise 2000'i geçti bile. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz changeorg taksimkürcehes adresini ziyaret edebilirsiniz. Günlük hayatının içinden gelen bir kampanya var sırada. Kampanyanın muhatabı ise Jeans Lab isimli kod pantolon mağazası. 14 Şubat sevgililer gününün yaklaşmasıyla pek çok marka gibi reklam çalışmalarına başlayan Jeans Lab'in yürüttüğü bu çocuk ne ayak isimli reklam çalışması Asuman Şahin'in dikkatini çekmiş ve Asuman reklamın durdurulması için bir imza kampanyası başlamış. Reklam kampanyasında kadınlık ve erkekliğin tamamen cinselliği, dürtülere indirgendiği toplumsal cinsiyet kavramından bir haber bir söylemle reklam metninin yazıldığını söyleyen Asuman, ilişkilerin sadakatsizlik temelinde kurulduğunun kabul edildiğini ve bunun üzerine sadakati ölçmenin aracının olarak da kendi tabirleriyle güzel kızlı Facebook hesapları ile erkeklerin üzerine saldırmak olduğu gösterilmiş reklamdı. Bunun oldukça rahatsız edici bir durum olduğuna dikkat çeken Asuman, bu reklam kampanyasının özel hayatı hiçe saydığını hiçbir etik değeri korumadığını ve en önemli kadını değersiz ve hiçe sayan bir şekilde cinsellikle tanımlanan bir dili benimsediğini ve bunun oldukça rahatsız edici olduğunu söylüyor. Bu tip tavırların benimsenmesinin önüne geçmek için bir şirketin özel hayatı, cinselliği, kadınlığı kullanarak kar sağlamaya çalışmasının önüne geçmek için kampanyaya destek vermenizi istiyorum diyerek seslenen Asuman'ın kampanyası ise change.org.taksim.sevgililergünü adresini adresinde bulabilirsiniz. Toplumsal bilinci şekillendiren reklam endüstrisinin zaten artık sıkı bir düzenleme ile sadece bilgi verir hale getirilmesi gerekiyor. Reklam endüstrisinin bu haline izin vererek gezegenimizi yok eden, bizi ise sahte ve geçici tüketim kültüründe eriten ve bu gidişle zaten çökecek bir ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyoruz bu reklam endüstrisiyle. Bir an önce ciddi bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor bu sektör. Bir kampanyada İstanbul'un trafik sorununa alternatif bir çözüm bulmak için başlatılmış Simay Antep isimli bir kullanıcı tarafından İstanbul deniz otobüslerine yönelik başlatılan kampanyanın talebi Florya Bostanca hattında arabalı vapur severlerinin başlatılması İstanbul trafiğinin içinden çıkılmaz noktaya geldiğini malum olduğunu ama dört yanı sularla çevrili bir şehirde deniz ulaşımından son derece kısıtlı faydalandığını söylüyor Simay. Floria Bostancı ya da benzer iki nokta arasında arabalı vapur hattı olsa bütün iki teli civarından karşıya geçen taşıtların yükünü alacağını hem de herkes için ekonomik olacağını söylüyor. Anadolu Avrupa yakaları arasında alternatif bir ulaşım yaratmayı hedefleyen bu kampanya. Daha yakından görmek isteyenler için Change.org Taksim Ido Avrasya adresinde. Arabalardan tamamen vazgeçsek de iki yaka arasında iş yatakhane yapmasak da diyor insan. Bir yandan, Son kampanyada İstanbul'dan Emre Genç tarafından başlatılmış kampanyanın muhatabı ise Yüksek Öğrenim Kurumu, talebi ise Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin elinden alınan bütünleme sınavı hakkının geri verilmesi, Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerin çoğunun hem okuyup hem de çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Emre, bu şartlar altında sınavlara hazırlanmanın herkes için çok zor olduğunu, bu sebeple Açık Öğretim öğrencilerinin elinden alınan bütünleme sınavı hakkının yeniden verilmesini talep ediyor Hayat şartları gereği çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edememiş fakat akıllı ve başarılı olan pek çok kişinin sırf iş hayatındaki yoğunluklar nedeniyle başarısız olmaması için bütünleme sınavlarının çok önemli olduğunu dikkat çekiyor. Emre kampanya hakkındaki detaylı bilgi ise change.org/taksim-aof-bütünleme aof-bütünleme adresinde bulabilirsiniz. Evet dertlerimiz bitmiyor. Zaten küçük değişimler büyük sonuçlar doğurur bazen. Attığınız küçük adımların istediğiniz geleceği yaratması dileğiyle diyoruz. Esenlikler.